Doğru koşmak. 8. bölüm. Yazan Binali Kılıç, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar, anlatan Olcay Koyraz, müdür Alpay İzgırak, Ahmet Mehmet Atay, Kemal Levent Şenbay, İmran Sinan Kayalp, Ali Tolga Yıldız. Kemal yatılı okulda arkadaşları İmran ve Ali tarafından sürekli ezilmektedir. Bu arada koşucu olmak için de çabalayan Kemal, beden eğitimi öğretmeninin yardımıyla eski bir koşucuyu Kara Ahmet'i tanır ve onunla birlikte çalışmaya başlar. Ancak çok geçmeden adı bir hırsızlık olayına karışır. Suçsuzluğunu kimseye kanıtlayamaz. Oysa aynı odada kalan Necmi, bu işin asılsız olduğunu İmran'la Ali'nin Kemal'e oyun oynadıklarını kendi ağızlarından duyar. Onları müdüre şikayet etmek isterse de İmran bunu engeller. Derken okullar arası koşular yapılır. Umulandan da başarılı bir yarış sergileyen Kemal, sona varamadan yine İmran'ın oyununa gelir. Arkadaşının düştüğünü sanarak yardım etmek için duraklayınca, bunun bir tuzak olduğunu anlar. İmran hem dinlenmek, hem de Kemal'in hızını kesmek için yapmıştır bu oyunu. O ardından bakakalırken fırlar ve yarışın birincisi olur. Haklılığını kimseye kanıtlayamayan Kemalse yıkılmıştır. Fakat Necmi o gün aylardır gizlediği gerçeği ve yarışta olan bitenleri müdür anlatır. Duyduklarına inanamayan müdür, beden eğitimi öğretmeni Sema ile birlikte bu olayı aydınlatmaya karar verir. Son sözse disiplin kurulunun olacaktır. Bu arada valilikçe özel bir koşu takımının kurulacağı ve yakın zaman içinde seçmelerin yapılacağı haberi de gelmiştir. Ne yazık ki en çok umut veren iki öğrenci az sonra sorguya çekilecek olan İmran ve Ali'dir. Sonunda yapacağını yaptı Necmi. Ama ben ona gösteririm. Bizim Necmi'nin ele verdiğini nereden biliyorsun İmran? Müdür kimsenin adını anmadı ki. <gülüyor> Amma safsın Ali. Oyunumuzu Necmi'den başka bilen var mıydı? Yoktu ama ben yine de Necmi'ye senin kadar kızmıyorum. Yalanımızın nasıl olsa bir gün ortaya çıkacağını biliyordum. <gülüyor> Onun için mi müdürün ilk sorusunda her şeyi açıkladın? Ya şimdi okuldan atılırsak? Duydun. ...disiplin kuruluna verilecekmişiz. İnkar etsem ne olacaktı? Onu inandırabilirdik. Bugüne kadar nasıl kimse kuşkulanmadı? Doğru. Herkes Kemal'in suçluluğuna öylesine inanmıştı Ali, ki kimse... Ali sen... ...sen ne biçim konuşuyorsun? Bu oyunu birlikte hazırlamadık mı? Hayır, sen hazırladın. Ben de kabul ettim. Çünkü Kemal'e borcumu ödememek işime gelmişti. Şimdi ne oldu peki? Kızacaksın, biliyorum. Ama pişman oldum. Yaptığımız başından yanlıştı. Hem... ...hem yarışta oynadığın oyuna beni ortak edemezsin... ...o yalnızca senin suçun... Heh, öyle mi? Sonuçta ikimiz birlikte atılacağız ama okuldan... Kemal de atılabilirdi... ...bunu hiç düşündük mü? Hele ben... ...borç para vererek bana iyilik yapmış birinin... ...neredeyse okuldan atılmasına neden olacağım. Ama borcunu ödeyemiyordun... Olsun... ...bunu açıkça söyleyebilirdim Kemal'e... ...biraz daha beklerdi... ...böylesi daha mı iyi sanki... ...hem kendi başımız derde girdi... ...hem de onu üzdük... ...yanlış yaptığımızı kabul et artık... Hayır etmiyorum... Derdin nedir senin... ...hep yanlış işler yapıyorsun... ...beni de kandırıyorsun... ...bugünden sonra yanında yokum haberin olsun... Eh canın isterse... Aslında... ...aslında birçok iyi yönüm var... ...koşuda kimse geçemiyor seni... ...sonra iyi top oynuyorsun... ...derslerinde de başarılı sayılırsın... ...ne olur ne olur biraz da dürüst olmayı denesene... ...herkese iyi geçinmeye çalışacağım... O zaman başkalarından ne ayrıcalığım kalır... Anlamadım nasıl yani... Dediğin gibi biri olursam kendimi kabul ettiremem... ...çalışkan bir öğrenci... ...yetenekli bir sporcu, iyi bir çocuk... <gülüyor> bu özellikler başkalarında da var. Ama ben farklı olmak istiyorum. Anlasana. Herkesin çekindiği, sözünü dinlediği biri. Farklı olmak için böyle yapman gerekmez ki. <gülüyor> ya ne yapmam gerekir? Biz, biz tam sekiz kardeşiz. En küçük benim. Köyde olduğum zamanlar hepsi bana sözünü geçirmeye çalışırlar. Büyüklük taslarlar. Hele babam öldüğünden bu yana. O... Birimizi öbürüne ezdirmezdi hiç Şimdi anladım. Hayır hiçbir şey anlamadın Benim yerimde olmadıkça kimse anlayamaz bunu <gülüyor> Eğer babam sağ olsaydı Hadi sınıfa girelim dersini çaldım <gülüyor> Sen istersen git Benim o sınıfta işim yok Hayır seni bırakıp gitmem birlikte gideceğiz Beni kızdırma Ali gelmeyeceğim dedim sana Birkaç gün sonra okuldan atılacaksam Derse girmemin ne anlamı var Kemal hatırlasana Hırsızlıkla suçlandığında bile gelmişti derslere. O hafif bir cezayla kurtuldu, okuldan atılmadı. Ama atılmayacağını başında bilmiyordu. Evet, bilmiyordu. Hadi kalk. Coğrafya öğretmeni Zehra Hanım neredeyse gelmek üzeredir. Ondan önce girmeni sınıf'a. Hadi ama. Üf, peki, geliyorum. Girin. Bizi çağırmışsınız efendim. Evet. İkinizle de konuşmak istiyorum. Oturun. Peki efendim. Peki efendim. Sizi disiplin kurulunun kararını bildirmek için çağırdım odama. zaman. Doğrusu amacım bu kararı sınıfta arkadaşlarınızın karşısında açıklayarak sizleri utandırmaktı. Fakat onurunuzu kırmamak için vazgeçtim bundan. Oysa siz Kemal'in onuruyla oynarken gözünüzü bile kırpmamıştınız. Öyle değil mi? Şey efendim ben... Evet Ali. Evet. Seni dinliyorum. Söyleyecek sözün yok değil mi? Ama benim size söyleyecek sözüm var. Disiplin kurulumuz yarı yıl tatiline kadar hafta sonlarında izinsiz kalmanıza karar verdi. Aslında çok daha ağır bir ceza verilecekti Bunu hak etmenize rağmen ikinize de son bir şans daha tanınması için Ben yumuşattım kararı Teşekkür ederiz, Teşekkür ederiz efendim. efendim Bu ceza yaptıklarınızın yanında hiç kalır İlk oynadığınız oyun Kemal'in öğrenim hayatını mahvedebilirdi Hırsızlık korkunç bir suçlama Ve ikincisi Bunu tek başına becerdin İmran Kutlarım seni Belki de dereceye girecekken yarışın sonuncusu yaptın arkadaşım. Ben çok pişmanım öğretmenim. Umarım öyledir İmran. Çünkü pişmanlık bir suçlunun çekeceği en ağır ceza. Gerçekten pişmanım öğretmenim. Yalan söylemiyorum. Pekala, pekala. İnanıyorum. Fakat bu her şey bitti anlamına gelmesin. Bugünden sonra okul yönetimi olarak gözümüz hep üstünüzde olacak. ...en küçük bir yanlışınızı daha görürsek... ...bu öğrenim hayatınıza bile mal olabilir. Bunu sakın unutmayın. Unutmayız efendim. Kemal'den özürlemeye de hazırız. Dilerim sizleri bağışlar. Çünkü ona yaptıklarınız kolay bağışlanır şeyler değil. Hele de bunları ondan öc almak için yapmış olmanız. Aklım almıyor doğrusu. Benim Kemal'i... Ya da içinizden herhangi birini daha çok sevebileceğime, daha fazla ilgi gösterebileceğime nasıl inanırsınız? Başlayın öğretmenim. Başlangıçta öyle sanmıştık. Üstelik ayak yıkamadınız diye gelip sizi bana şikayet ettiğini de sandınız. Kemal böyle şeyler yapabilecek bir arkadaşınız değil. Onu daha tanımadınız mı? Tanıdık ama... Geç kaldınız değil mi? Hayır. Hiçbir şey için geç sayılmaz. Şimdi doğru sınıfınıza gidin. Ondan özür dileyin. Ben de birazdan gelip aynı şeyi yapacağım. Herkesin önünde Kemal'den özür dileyeceğim. Bu öğretmenlik hayatım boyunca ilk kez yapacağım bir şey. Ama o buna değer. Ahmet amca... Ah, trene binmeden yetişebildim sana. Sizinle vedalaşmadan köye gidiyorum sanmayın. Bugün iki kez geldim dükkana ama bulamadım. Evinizin yerini de bilmiyorum. Haberim var evlat haberim var. Dükkan komşularından duydum gelip gelip döndüğünü. Peynir götürmüştüm birkaç müşteriye işim uzadı. <gülüyor> e, yarı yıl tatilde geldi sonunda. Hem de çok güzel geldi değil mi? <gülüyor> evet. Aylardır beni üzen çirkin olay aydınlandı sonunda. Ben sana dememiş miydim sabırlı ol her şey düzelir diye Demiştiniz ama Benim hiç umudum yoktu Trenin kalkmasına çok var mı Kemal Yok beş dakika kaldı <gülüyor> Köyüne gitmek için sabırsız anıyor olmalısın <gülüyor> Babanı kardeşlerini nasıl özledin kim bilir Özledim ya Hem onları hem köyümü so Sonra kan kardeşim Nazlı da var ha, Hatırladım hatırladım Şu ilçede okuyan Nazlı <gülüyor> Evet tatilde o da dönecek köye Hepsi gözümle tutuyorlar. Üstelik çok başarılı bir kaneyle gidiyorsun. Baban seninle nasıl gurur duyacak şimdi? Öyle ama isterdim ki derslerimde olduğu kadar... Anlıyorum, anlıyorum. Sporda da iyi dereceler elde ettiğini babana göstermek isterdim. Hı hı. İnan bana o da olacak. Geçen yarışta İmran bir çocukluk ettiyse bu... Aa, neyse canım şimdi geçmişi kurcalamayalım. Madem geldiler özür dilediler. Ali de inkar ettiği borcu ödedi. ...kapatalım gitsin bu koyuna. Haklısınız Ahmet amca. <gülüyor> Gelelim sana. Hele şu tatilden bir dön... ...valilik koşusu için seni öyle bir çalışma temposuna sokacağım ki... ...soluk almaya fırsat bulamayacaksın. Aa, bundan şikayet edeceğimi sanmıyorum. <gülüyor> göreceğiz bakalım, göreceğiz. Yalnız tatil boyunca gevşeyip de çalışmayı bırakırsan... Hiç yapar mıyım? Siz yanımda olmasanız da her gün koşacağım. Hem de yele doğru koşacağım. Aferin evlat sana güveniyorum. <gülüyor> Aa, Kemal, laf dalınca sormayı unuttum. Param var mı? Ee, var Hamid amca. Doğru söyle, ben senin baban sayılırım. <gülüyor> Yolculukta para her zamankinden daha gerek. Ee, sağ olun ama var. İşte bakın... Ali borcunu ödedi ya. Aa, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru, bunu düşünemedim ben. E, tatile girmeden birkaç gün önce babam da göndermişti biraz. Ya, o zaman mesele yok. Ha? Hadi bin artık, fren kalkmak üzere. Ee, Hoşça kalın Ahmet amca. İki hafta sonra görüşürüz. Güle güle Kemal. Yolun açık olsun. Döndüğünde seni hamlamış görmek istemiyorum. Yele doğru koşmayı sakın bırakma. Sakın! ...ve doğru koşmak. Oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. ve son bölümde buluşmak dileğiyle.